İmam Tahavi, İmam Müzeni'nin yeğenidir. İmam Müzeni dayı, İmam Tahavi yeğendir. İmam Müzeni, Şafi'nin talebesidir. İmam Müzeni, Şafi'nin talebesidir. Yeğenle senden hiçbir şey olmaz. Yani bırak bu işi falan demiş. Hatta yemin etmiş senden bir şey olmaz diye. Hatta diyor ki daim beni görseydi diyor. Yeminin kefareti vermesi gerekirdi diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Kendi kendimize evde ilim tahsil edeceğiz. Ne yapabiliriz? Neler öğrenebiliriz? Başladık. Tefsir, hadis, siyer alanında konuştuk. Arkadaşlar bugün ise fıkıh alanında konuşacağız. Fıkıh ile ilgili neler okuyabiliriz? Neyi takip edebiliriz? Bununla ilgili konuşacağız ancak daha önceki derslerde size bir seri söylemiştim. Mesela tefsir dersinde şu seriyi şu şekilde sırayla okuyun demiştim. Siyer alanda şu şekilde şu sırayla bu seriyi okuyabilirsiniz demiştim. Fıkıh alanında bunu söylemek pek mümkün değil. Bunun birkaç sebebi var. Bir defa fıkıh ilmi gerek hadis ilminden de gerek tefsir ilminden de gerek siyer ilminden de oldukça geniş bir ilimdir. Yani fıkıh ilmi tefsirde kapsayan, hadiste kapsayan, siyerde kapsayan, Arapçaya da kapsayan Oldukça geniş bir ilimdir. Konular itibariyle çok çeşitlidir. Birden çok görüşler olması sebebiyle, birden çok görüşler vardır. Fıkıh kitapları yazılırken farklı farklı üslup ve mesleklerle yazıldığından dolayı şu seriyi önce şu kitabı okuyun, sonra şunu okuyun, arkasından bunu okuyun demek neredeyse mümkün değildir. Bizim medrese çalışmalarımızda da yani takip edebileceğimiz öyle her medresenin mesela medreselerde Arapça bütün medrese aynı silsileyi okur gider. Ama fıkıhta işte bu böyle değildir. Usul de mesela metnu varakattan başlanır işte varakatın mahalli şerhi okunur böyle sırayla gider. Usulü hadiste belli bir sırayla okunan silsile dersler vardır. Ama da her medresede hocanın kendi tercihine göre okutulan öğretilen kitaplar vardır. Niçin? Dediğim gibi çok aşırı konu var. Yani ben size şu seriyi okuyacaksınız desem, dört tane kitap arkaya ismi söylesem, dört kitabı okuyup bitirmek nereden baksanız beş yılınızı alır. Bundan dolayı fıkıh ilminde yani biz bu sunumda size fıkıh ilmiyle ilgili neler yapabiliriz, kendi kendimize evde nasıl fıkıh öğrenebiliriz bununla ilgili bir seri ders silsilesi sunmayacağız. Önce şunu okuyun sonra şunu okuyun arkasından bunu okuyun demeyeceğiz. Buna karşılık size çok güzel kitaplar tanıtacağız. Siz bu kitaplardan istediğinizi kendinize bir seri oluşturabilir. Ben önce şunu okuyayım, sonra şunu, sonra şunu okuyayım diyebilirsiniz. Biz bu şekilde yapacağız. Arkadaşlar hatırlarsanız hadis ilmi ile ilgili... Konuşurken ben önce hadis ilmine dair kısa bir mukaddime yapmıştım orada. Mukaddime de demiştik ki İslam alimleri hadisleri toplarken farklı farklı alanlarda hadisler topladılar. Hadisleri toplarken hepsinin metodu, menheci farklıydı. İşte kimisi ravi ismine göre topladı bunlara müsnet dedik. Kimisi sadece ahkem hadislerini topladı bunlara sünen dedik filan. Bu, bu şekilde sunum yapmıştım. Orada kısaca değinmiştim ama burada biraz daha açayım. Bazı alimlerde hadis toplarken sadece sadece ahkam hadislerini toplamışlar. Sadece ahkam hadisleri. Başka hiçbir şey toplamamışlar yani. Bununla ilgili yani eee Kitabul Miyah işte sular babından başlamış. Kitabu Taharah demiş. Babul Miyah demiş. Taharet kitabı, sular kitabı demiş. Sırayla ahkam hadislerini toplamış gitmişler. Bununla ilgili 3 kitap Göze, e, temayüz ediyor, göze çarpıyor. Yani ahkam hadislerini barındıran üç tane hadis kitabı göze çarpıyor. Ben size hiç durmaksızın hemen ilk etapta bu üç hadis kitabını tavsiye ederim. Bunlardan birisi Umdetül Ahkam'dır. Abdülkani El Maktisinin Umdetül Ahkam isimli kitabıdır. 128 tane veya 122 tane hadis vardır içerisinde. Nedir bu kitap arkadaşlar? Müthiş bir kitaptır. İbn-i Teymiye bu kitabın şerhi İbn-i kitabı için diyor ki Kitabul İslam diyor. Yani İslam'ın kitabıdır. Ahkam konusunda İslam'ın kitabıdır diyor. Umdetül ahkam ben bulamadım. Bulsam gösterecektim size ama ince bir kitap. Nedir bu kitap? Arkadaşlar en sayı hadisleri toplayan İmam Bukhari'dir. Daha sonra en sayı hadisleri yine toplayan İmam Müslim'dir. Bu ikisinin ittifakla üzerinde ittifak ettikleri hadisler ise hadislerin en sahi olarak kabul görmüştür. Yani bir hadis var mesela İmam Bukhari 20 tane hadis toplamış ve en sahihleri toplamış. İmam Müslim de 20 tane hadis toplamış en sahihleri toplamış. İmam Müslim'in topladıkları hadislerle İmam Buhari'nin topladığı hadisler birebir aynı değil. Ama içlerinden birebir aynı olan bu 20 hadisten 3'ünü çektik. Bu 3 hadise hem İmam Bukhari rivayet etmiş hem de İmam Müslim rivayet etmiş. Bu 3 hadise biz müttefekun aleyh yani bu hadisin sahihati konusunda İmam Bukhari de İmam Müslüm de ittifak etmiştir diyoruz. Bunlar en sayı hadis kitaplarıdır, en sayı hadislerdir. Ha, şimdi Umdetül Ahkam'a gelecek olursak Umdetül Ahkam ise Bukhari'de geçen fıkıh ahkam babını toplamış. Yani fıkhi meseleleri toplamış. Bukhari'de geçen fıkhi hadisleri, ahkam hadislerini toplamış. Müslim'de geçenlerde toplamış. İkisinin ittifak ettiklerini almış. Yani Bukhari'de ve Müslim'de geçen müttefekun aleyhi olan hem Bukhari'nin hem de Müslim'in ittifakla rivayet ettiği ahkam hadisleri. işte 120, 128, 125 tam hatırlamıyorum. Yani içerisinde kaç tane hadis var hatırlamıyorum. Mesela medreselerde ilk etapta ezberlenmesi gereken bir metindir bu. Metin olarak ezberlenmesi gereken 125 tane hadis olması gerekiyor. Bunun ezberlenmesi gerekendir. Ben öncelikle bunu tavsiye ederim. Şu an baskısı var mı yok mu bilmiyorum ama Pınar yayınlarının olması lazım. Umdetül Ahkam yazdığınız zaman çıkar. Hatta burada bir kitap vardı. Bir saniye. Şuradan da bakabiliriz. Buradan da bakabiliriz ama yok burada numaraları göstermemiş maalesef. Burada numaraları 4900'den başlamış. İşte Türkiye'de kitap yapılırken böyle salla paça yapıldığı için ilginç durumlar çıkıyor. Birinci hadise numara olarak Buhari'nin numarasını vermişler. Şey Müslüm'ün numarasını vermişler. 4904. 4904 başlamış. İkinci hadis 536 ile devam etmiş. Yani kitapta kaç tane hadis olduğunu bile biz bilemiyoruz. Yani neyse aklıma geldi buradan bakarız diye ama buradan da bakamadık. Umdetül başlayın. Yani Umdetül yazdığınız zaman dediğim gibi mutlaka baskısı vardır. İnce bir kitaptır. Önce Umdetül okuyun. Umdetül içerisinde 120 küsur hadis barındıran bu hadislerin tamamı ahkam hadisleri olan yani bu amelata dair ahkem hadisleri işte taharet, abdest, namaz, oruç, hadis, zekat gibi. Ve bunların hepsi hem İmam Bukhari'nin hem de İmam Müslim'in müttefakun aleyh olarak ittifakla rivayet etmiş oldukları hadislerdir. Bunu mutlaka okumanızı, hadis olarak okumanızı tavsiye ederim. İkinci tavsiye edeceğim kitap ise arkadaşlar, ahkem hadisleri Bülugul Meram İbni Hacer El Eskalani, Hafız İbni Hacer El Eskalani. Bunun kitabıdır, bunun hem e, bildiğim kadarıyla Ravza yayınlarından baskısı var. Benim bu elimdeki baskı Polen yayınları. Her ikisinde okuyabilirsiniz. Bunun içerisinde de arkadaşlar e, 1569 tane, 1569 tane hadis vardır. Son hadis e, kelime tane, Habibatane ile Rahman, Kafi'fetane ile Lisan, Thaqilatane fil Mizan, Subhanallah ve Bhamdi, Subhanallah il Azim isimli şey eseridir. Bu bildiğim kadarıyla Bukhari'nin de son kitabıdır. Yani Bukhari'nin de son hadisidir. Hangi babda almış ki bunu? Toplu hadisler babı, toplu bahisler babında almış. Ee, İmam İbn Hacer arkadaşlar bu kitabında sünenlerde geçen ve ahkam hadislerini barındıran yani içerisinde ahkamdan bahseden hadisleri toplamış. Ahkam hadisleri zaten Bulugul e, Meram kitabı bu ismiyle nedir? Bu şekilde meşhurdur. Buluğul meram min edilletil ahkam. Ahkamın delillerinden gayeye ulaşmak gibi, merama ulaşmak gibi manasını taşıyor. Yalnız ilginç bir şey söyleyeyim. İbn Hacer bu kitabı çocuğuna yazmış arkadaşlar. Çocuğuna yazmış. İbn Hacer bu kitabı oğluna yazmış. 7 yaşındaki oğluna. Zaten diyor ki burada Arapçası var mı? Yok. Türkçesinde bulabilirsem okuyayım ben diyor. Hadis ilmini yeni öğrenmeye başlayan talebelere yardım edecek bu. Yeni başlayan ama bu ilimde ileriye gitmiş bu ilimde biraz ilim tahsil etmiş kişi de bundan faydalanabilir. Ama hadis ilmini yeni okuyacak ahkem hadislerini yeni okuyacak kişilere derlemiştir. Onun için yazdım diyor ben bunu böyle bir şey. Buna bir de dipnot atılmış arkadaşlar. Buna dipnot atan da Safiur Rahman El Mubarek Furi'dir. Bu hani sihir kitabı var ya. Siyer derslerine tavsiye etmiştim. Safiyyur Rahman El Mübarek Furi. O da buna şerh atmış. Yani kısa kısa dipnotlar atmış. Çok güzel bir çalışma olmuş. Bunu tavsiye ederim. Hadis yani ahkam konusunda fıkıh alanında hadis konusunda bunu da okumanızı tavsiye ederim. Bu da ikinci kitap. Üçüncü kitap ise bende yok. Onun Arapçası var bende. Hatta büyük bir kısmında ben tercüme etmiştim. Onun beka yayınlarından çıktı. El Muntaka Fi el Mustafa isimli İbn-i dedesinin kitabı. Onda da dört bin küsur hadis var arkadaşlar. Sünenlerdeki ahkam hadislerini toplamış, fıkıh hadislerini toplamış. El-Münteka Mecid-i i̇bn İbni Teymiye, Mecid-i dedesidir. İbn-i Teymiye'nin dedesidir. Bu üç kitap salt hadisle doludur. Yani bu üç kitap salt hadisle doludur. Sadece hadis vardır burada. Yani hadislerin açıklamaları, şerhi hadislere dair uzun uzun açıklamalar yoktur. Bu üçünü arka arkaya arkadaşlar okumanızı tavsiye ederim. Yani gerçi bir seri sunmayacağım dedim ama e, bu üçünü hızlı bir şekilde yani bu üç kitabı okumak e, bir, bir buçuk ay sürer. Bilemediniz iki ay sürer. Şey dört cilt. Akhbarul Mustafa 4 cilt, Buluğul Meram tek cilt yani kas sayfa. İşte 550 sayfa. Arapçasıyla beraber 550 sayfa. Arapçasını çıkardığınız zaman 200 250 sayfa. Günde 40 sayfa oksanız 5 hafta, 5 günde 1 haftada bunu bitirirsiniz. 4 ciltte de 4 hafta verdiğimiz zaman işte 5 hafta yapar. 1 haftada Umdetül Ahkam bitirdiğiniz zaman Umdetül Ahkam çok incedir zaten. Ee, bir buçuk ayda yani en geç bir buçuk ayda bitecek bir çalışmadır bu. Bunu bitirdiğiniz zaman arkadaşlar bakın bunu iyi okuyup bitirdiğiniz zaman bitirdiğiniz zaman mükemmel bir şekilde hadislerle fıkıh bilginiz oluşur mükemmel bir şekilde hadislerle fıkıh bilgisi artık sizde yer etmiş olur. Yani siz hangi konuyla karşılaşırsanız tabii birçok açıdan anlayamayacaksınız. Haç babunda geçen, işte nikah babunda, talak babunda geçen birçok açıdan anlayamayacaksınız. Önemli değil ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretisini, ahkama dair, muameleye dair öğretisi hakkında oldukça ciddi bilgiler elde etmiş olursunuz. Benim bu konuda yani hadisler direkt hadis Ahkam ile ilgili direkt hadis noktasında tavsiye edeceğim. Üç kitap bunlar arkadaşlar. Şimdi bu Meram ile ilgili iki şey söyleyeceğim size ben. Bu Bülüğül Meram. Onu da buraya çekelim. Bu tek ciltti. içerisinde 1500 tane hadis vardı. Bunu Emir Sanani Selamet Yolları Sübülü Selam diye Bülüğül Meram Min Edilletil Ahkam e, Şerh Sübülü Selam şeklinde Emir Sanani bunu şerh etmiş arkadaşlar. Bu oldukça eski baskısı var mı ben bilmiyorum. Ee, ama Ahmet Davudolu diye geçiyor. Yalnız Ahmet Davudolu değildir. Sönmez-i çıkmış yazar Ahmet Davudolu değildir. Bu kitabın yazarı bizzat Emir Sanani, İmam Sanani'dir. Biraz da katıdır. Ee, katı bir şafidir daha doğrusu. Ee, bu kitabı şerh etmiş Dört çilttir bulabilirseniz bunu alıp okumanızı tavsiye ederim. Bu çok güzel bir kitaptır. Şafii mezhebine göre şerh etmiş bunu. Bunu bulamazsanız şu kitap çok güzel arkadaşlar. Tahlil yayınlarından çıktı. Nurettin Itır'ın bendeki ilk baskısı. Şimdiki baskılar biraz daha farklı zannedersem. Hanefi mezhebine göre şerh etmiş bu da. Hanefi mezhebine göre şerh etmiş. Harika bir şerh olmuş. Benim çok faydalandığım, bu Lugul Meram şerhlerinde benim çok faydalandığım bir çalışmaydı. Ee, bu da dört cilt olması lazım Allah-u Halim. Ben dört cilt olarak biliyorum. Bakıyorum şöyle kütüphaneye de. Bunun iki, üçü, dördü. Evet orada. Dört cilt. Bunu da mutlaka tavsiye ederim. Yani fıkıh öğrenimini ben hadislerle öğrenmeye başladım. Şöyle bir seri yapabilirsiniz. Ben hadislerle fıkıh öğrenmeye başladım. Umdetül Ahkam'ı bitirdim. 3-4 gün içerisinde. Arkasından bir hafta içerisinde e, bu Meram bitirdim. Arkasından Muntekal Akbar e, El Muntekay bitirdim. İbn-i desinin. Benim fıkıh alanında hadislerle oluşan ciddi bir müktesebat oluştu. Bilgi oluştu. Şimdi bunları şerh etmeye başlayacağız. Şimdi bunları anlamaya başlayacağız. İşte Sübülüs Selam baskısı var mı ben bilmiyorum. Çok eski bir kitap. Yani mesela bendeki kaç yılındaki baskıymış B bakayım ben. Tarih varsa de yok yani. O yıllarda kitap basarken 1965 diyor. 1965'te yazılmış da kaç yılında basılmış. Baskı tarihi falan yok. Evet. Bilmiyorum ama de çocukluğumda aldığım bir kitaptı benim bu. Bunu temin edebilirsiniz. Bunu temin edin. Ama bunu temin edemezseniz bunu mutlaka temin edin. Hanefi mesebine göredir, hiç fark etmez. Sonuçta siz fıkı hadislerle öğreniyorsunuz, fıkı hadislerle öğreniyorsunuz. Hadislerle ilgili benim öğrenebileceğiniz diyeceğim bundan ibaret arkadaşlar. Bir de bir de umdetul ahkamın şunu tavsiye edeceğim size. Bir de burada bir kitap var. Bunu tavsiye edeceğim. Bunu mutlaka tavsiye etmem gerekiyor. Arkadaşlar bu kitap şerh umdetul ahkam diye normalde böyle bir kitap yok. Yani normalde yazılmış böyle bir kitap yok. Hocam nasıl yok işte karşımızda duruyor kocaman kitap diyeceksiniz. Şimdi Polen yayınları Bukhari'yi tercüme etti. Aynı Polen yayınları İmam e, Müslim'in şerhini de Müslüm şerhinde tercüme etti. Yani Polen yayınlarının elinde Bukhari'nin şerhi var. bari şerhi var İbni Hacer şerhi. Polen yayınlarının elinde İmam Müslim'in şerhinde Müslim şerhi, İmam Nevevi'nin Müslüm şerhi de var. Bu hadisleri şerh etti, bu kitapları bastı çıkardı. Şimdi Umdetül Ahkem neydi arkadaşlar? Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği, ittifakla rivayet ettiği hadislerin şerhiydi değil mi? Buydu. İşte Polen yayınları ne yaptı? Fethül Bari'den bu ahkem hadisleriyle ilgili Hafız İbn Hacer'in söylediği yazdıklarını buraya ekledi. Müslim'den İmam Nevevi'nin söylediklerini ekledi ve umdetül ahkam oluşturdu. Tekrar ediyorum anlamadıysanız. Şimdi umdetül ahkam Bukhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettiği hadislerden oluşuyordu değil mi? Şimdi Bukhari'nin şerhi var Bari şerhi. Müslüm'de şerhi var Nevevi şerhi. Polen yayınları bunları tercüme etti. bundan tercüme elinde var. Şimdi bu kitabın aslı nedir? 120 küsur tane hadistir. Ve bunlar Bukhar ve Müslim'de olan hadisler. İşte Polen yayınları çok akıllı bir hamle, çok akıllı bir çalışma bu. Abdülkani el-Maktisi'nin e, eserine ne yaptı? Hadisi getirdi. Bu hadis ne de geçiyor? Bukhar'da. Fethül Bari'den o şerhi aldı getirdi buraya. İmam Nebevi'den o şerhi aldı getirdi buraya ve ne yaptı? E, umdetül Ahkem oluşturdu. Harika bir çalışma. E, hani şey okuduk ya biz. Hmm, hadisi okuduk ya umdetül ahkamı bundan faydalanabiliriz. Her bir hadisin tek tek şerhi vardır. İmam Nebevi'yi şerh etmiş. Böyle harika bir çalışma ortaya çıkmış. Bunu tavsiye ederim. Bu da o şekilde. Ama asıl tavsiye edeceğim size. Asıl tavsiye edeceğim. E, bu konuda tek geçerim dediğim kitap. işte bu kitap arkadaşlar. Sekiz cilt kaynaklarıyla ahkam hadisleri. Bu kitap ne? Şimdi dedik ki Üç tane kitabımız vardı ahkam ile ilgili. Birincisi Umdetül Ahkam'dı. Abdülgani El Maksı yazmıştı. Onun şerhini gösterdik. Aslında böyle bir şerh yoktu ama Polen yayınları oluşturdu. Bu bir. Bülugül Meram dedik. Hafız İbni Hacer yazdı. Onun da iki tane şerhi var dedik. Bir selamet yolları. Bir de şey ee, nedir? Bülugül Meram şerhi Nurettin Itır'ın tahlil yayınlarından çıkan. Peki bu kitap ne? İşte bu kitabı anlatıyorum ben size demiştim ya El Muntaka fi Mustafa bu e, i̇bn İbnü Taymiyye'nin dedesinin kitabıdır. 4000 küsur tane hadisi vardır. İçerisinde 4000 küsur tane hadisi vardır. Bu hadislerin tamamı fıkıh bablarıyla ilgilidir. Fıkhi konularla ilgilidir. Bu hadisleri İmam Şevkani şerh etmiştir. İmam Şevkani bendeki 10 cilt 10 ciltte şerh etmiştir. Ve bu şerhin ismi Neylul Evtardır. Neylül Evtar. Anlaşıldı değil mi? Özetliyoruz. Tekrar tekrar anlatıyorum. Hocam çok tekrar ediyorsunuz diyorsunuz da tekrar etmeyince de anlaşılmıyor. Ahkam ile ilgili 3 tane hadis kitabı yazıldı. Umdetül Ahkam sadece hadis var içerisinde. Buluğul Meram sadece hadis var içerisinde. El-Munteqa fi Ahbaril Mustafa sadece hadis var içerisinde. Bu 3 kitabın içerisinde hadis var. Şerih yok. Umdetül Ahkam'ın şerhini gösterdik. Böyle bir şerih yoktu ama Polen yayınları oluşturdu bunu. Bu Nugul Meram'ın iki tane şerhi vardı. Selamet Yolları ve Nurettin Tır Şerhi. İşte bu kitaba gelince Mecid İbn-i Teymiye, İbn Teymiye dedesi El-Müntaqa diye bir kitap yazdı. Bunun içerisinde sadece hadisler var. Bu hadisleri İmam Şevkani Neylül Eltar ismiyle ne yaptı? Şerh etti işte Celal Yıldırım Hoca o şerhi aldı okudu içerisinde Türk okuyucusuna lazım olmayan isnada dair bilgilerin tamamını çıkardı Türk ok anlayacağı bir şekilde buraya süzdü çıkardı bu kitap müthiş bir kitap arkadaşlar Bıyık kısaltmak ve sakalı uzatmak mesela bıyığı kısaltmak, sakalı uzatmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Arap yerinde yaşayan kabelerin çoğu sakal bırakırdı diye sakalla ilgili umumi açıklamaları getiriyor. Arkasından hadisleri getiriyor. Hadislerle ilgili mezheplerin iştihatları ve yorumları diyor. Selefin görüşlerini getiriyor. Arkasından İmam Ebu Hanife, İmam Züfer, İmam Yusuf ve İmam Muhammed'in görüşünü getiriyor. Arkasından İmam Malik'in görüşünü getiriyor. Arkasından Şafi'lerden İmam Nevevi'nin görüşünü getiriyor tahavinin görüşünü getiriyor sakalla ilgili hanefilere şafilere malikilere hanbelilere göre mesele şöyle şöyledir ayrı ayrı anlatıyor konuyla ilgili diğer hadisleri getiriyor konuyla ilgili diğer hadisleri getiriyor tercihlerini söylüyor arkasından hadisten çıkan hükümleri anlatıyor ve meseleyi bitiriyor bu kitabı arkadaşlar mutlaka alın fıkıh çalışması yapmak istiyorsanız fıkıhla ilgili bir çalışma düşünüyorsanız bu kitap elinizde mutlaka bulunsun. Ee, hangi konuyu açarsanız açın. Hangi konuyu mesela açtık. Abdest alırken besmele çekmek. Kısa bir açıklama arkasında ne yapmış? Hadisi getirmiş. Hadiste ilgili diğer söylenecekleri söylemiş. Mezheplerin görüşü. Hanefileri göre besmele abdestin sünnetleridir, sünnetindir. Şafiler göre abdestin başlangıcında besmele çekmek sünnettir. Malikileri göre abdest üzerine besmele çekmek farzdır. Hanbeline göre her türlü hadesten taharetle besmele çekmek sünnettir. Malikilerin, Şafilerin, Hanbelilerin, Hanefilerin görüşünü getiriyor. Konuyla ilgili diğer hadisleri getiriyor. Konuyla ilgili seleften kavilleri getiriyor. İsak bin Rahve şöyle dedi, İbn-i şunu dedi, İbn-i Ebi Seleme bunu dedi, Taberani bunu dedi, Mahmud bin muhammed Zaferi şöyle şöyle dedi bunları anlatıyor. Arkasından tercihini yapıyor. Arkasından hadis-i şerifle ilgili hükümleri belirtiyor. Bu kitap elinizde mutlaka bulunsun. Ben bu kitapla ilgili aslında sadece bu kitabı tanıtan bir sunum da yapmayı düşünüyordum ama bakalım nasip inşallah ne düşünürüz bilmiyoruz. Ama hangi konuyu açarsanız açın. Konuyu hadislerle ve mezheplerin görüşlerine göre ve selefin kavillerine göre ve tercihlere göre tercihlere göre öğrenmek istiyorsanız bu kitabı mutlaka alacaksınız. 8 cilt bir kitap. Ee, hatta kitabın ön sözüne Profesör Doktor Soner Duman ve Nurettin Yıldız da bir giriş notu yazmışlar. Mesela ne demiş bakalım bir. Bakalım böyle. Soner Duman hoca Zaten tercüme eden de kendisi zannedersem değil mi? Bu kitabın tercümesi de mütercimi de Soner Duman değil mi? Editör Radak'te Allah Allah mütercim yazmıyor kitapta. Harbi harbi mütercim yazmıyor. Editör Taner Çakıcı. Allah Allah. Şöyle olabilir bu kitap çok eski bir kitap. Çok eski bir kitap. Yani ee, ha tercüme değil pardon Celal Yıldırım'ın kitabı tercüme değil ki Tercim yazmıyor diyorum. Spanyala aklım gitmiş. Özür dilerim. Kitap zaten Türkçe. Tercüme değil. Ben de diyorum niye mütercime yazılmamış? Çok eski bir kitap arkadaşlar. Bizim çocukluğumuzda vardı bu kitap. Uysal yayınları basmıştı. 2013 yılında ben Uysal yayınlarla görüşmüştüm. Bu kitabı bize verin de biz basalım diye anlaşmıştık ama Macintosh ortamında, Mac ortamında hazırlandığı için disketlerde vardı bilgiler. Biz o bilgileri IBM ortamına aktarmak gibi bir teknik bilgimiz yoktu. Yani teknik imkanlarımız yoktu. Orada kalmıştı. Yoksa biz bu kitabı 2013'te şey yapmıştık. Daha sonra Miraç yayınları almış. Çok da güzel bir baskı yapmış. Kırmızı. Böyle kırmızıyla hadislere kırmızı getirmiş. Başlıklara kırmızı koymuş filan. şamuaya basmış. Çok güzel bir çalışma olmuş. E, kaynaklarla anlatmış. Mesela İmam Malik şöyle der diyor. Muvatta da şu da böyle. Tenvirül havalikte de böyle geçer. Ahmet bin Hanbel. Hambelllere göre böyledir. Muni de böyle geçer diye. Dört mezhebe göre her bir konunun tek tek ele alındığı Kaynaklarla hadis kitabıdır bu. ahkam hadisleri kitabıdır. Bunu mutlaka ama mutlaka e, tavsiye ediyoruz. Diyebilirsiniz ki hocam yani çok büyük çok ağır kitaplar tavsiye ediyorsunuz. Biraz basit kitapları tavsiye edebilir misiniz bize derseniz arkadaşlar. Size alın iki tane birbirinden güzel birbirinden mükemmel. Sadece işinizi görecek kadar yani fazla değil sadece işini göre işinizi görecek kadar iki tane kitap tavsiye ediyorum birisi pratik İslam fıkhı Beşir Soy hoca tercüme etmiş el fıkül müyesser kolay fıkıh diye birçok hoca da bunu şerh etti. Ee, bunu uzun uzun açıkladılar. Ee, Türkiye'den de bazı hocalar zannedersem bunun şerhini yaptı. Ama oldukça güzel bir kitaptır. Bir heyet hazırlamıştır. Oldukça basittir. Böyle delillere, tartışmalara, ihtilaflara, hanefi şunu dedi, maliki bunu dedi, tercihlere falan gitmemiş. Yani açtığınız zaman çok rahat okuyup, delilleriyle öğrenip amel edebileceğiniz bir kitaptır. Bu çok güzel bir kitaptır. Bir de Ana İslam Fıkhı Doktor Azim İbni Bedevi El Halefi. Bu da kuraba yayınlarından. Bu da dört dörtlük bir kitaptır. Delilleriyle her meseleyi tek tek anlatan ama dediğim gibi Hanefi şunu dedi, Maliki bunu dedi, Şafii bunu dedi ayrıntıya girmeden meseleyi çok basit bir şekilde anlatan kitaptır. Şunu diyebilirsiniz hocam biz yani oturup da böyle Hanefi ne dedi, Şafii ne dedi araştıracak imkanımız yok. Zaten bu bilgi bize de lazım değil. Ben işte üç tane hadis kitabı okudum. Umdetül Ahkem okudum. Bulugul Meram okudum. Arkasından da şey okudum ben. E, el Muntaka'yı okudum. Hadisler zihnimde oluştu. Bu hadisleri böyle yer edecek. Hadislerin manalarını anlayabileceğim basit iki tane kitap tavsiye edin derseniz bu iki kitabı arkadaki okursunuz. O zaman seriyi şu şekilde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani hani e, size bir seri yapmıştım ya. Mesela birinci seri şöyle olabilir. Umdetül Ahkem, Bulugul Meram, El Muntaka. İşte e, bülüğül meram şerhi, umdetül ahkam şerhi, arkasından Celal Yıldırım'ın ahkematistleri şerhi. Bu mesela mükemmel bir seri olabilir. Bunun yerine daha basit bir şey istiyoruz biz hocam. Daha basit olsun derseniz umdetül ahkam, bülüğül meram, e, el ahbar ahbarül mustafa, pratik İslam fıkhı ve ana hatlarıyla İslam fıkhı bu olabilir yani bunu yapabilirsiniz bu da güzel bir çalışma olur ee, bunu yaptığınız zaman da fıkıh alanında oldukça ilerli, ileri sayılacak bir seviye gelebilirsiniz evet başka neler söyleyeceğiz bakalım bir Türkiye'de bendeki bu çok eski bir baskısı arkadaşlar Pınar yayınlanan şimdi yeni çok güzel baskılar çıktı aslında her kitabın bendeki 86 basımıymış. Bendeki bu 86 yılında basılmış 4 cilt. Şimdi böyle büyük boy çıktı. Seyit Sabık Fıkıh Sünne. Bu da çok güzeldir. Bu da üçüncü bir seri olabilir. Yani e, diyebilirsiniz ki, hocam o da çok basit kaldı. Biraz önce söylediğiniz 3 tane hadis kitabını okuduk. 2 tane de fıkıh kitabı okuduk. Bu çok basit kaldı derseniz işte fıkıh sünne. Her meseleleri delilleriyle izah eden çok güzel bir kitaptır. Çok güzel bir kitaptır. E, bu da çok ayrıntıya girmez. Hanefi şöyle dedi, Şafii böyle dedi ayrıntılara girmez. Dört cilttir. Anlayabileceğiniz bir kitaptır. Hadislerle meseleyi izah etmiştir. Bu da harika bir kitaptır ama hiçbiri biraz önce tavsiye ettiğim gibi tavsiye ettiğim ahkem hadislerin yerini tutmaz. Bu da zaten birçok kimsenin evinde vardır. Çok eski bir kitap dedim gibi. Bakın bendeki baskısı 1986. Bu kitap. Arka 3 tane baskı yapmış mesela. Arka arkaya 3 tane 4 tane baskı yapmış. Bu açıdan güzel bir kitap. Bunu da tavsiye ederim. Harika bir çalışma bu da. Evet bu da bitti. Başka neler tavsiye edeceğiz arkadaşlar? Evet burada işi biraz da abartacağız. İşi biraz da abartacağız şimdi. Bir tanesi bu kitap arkadaşlar. Bu kitap maalesef Türkiye'de. Türkiye'de faziletin değeri bilinmez. Onu söyleyeyim. İlminde değeri yoktur. Yani sadece İslami alanda değil adam koskoca tarihçi bir şeyler açıklıyor. Youtube'da bakıyorum ben ya diyor vıdı vıdı yapma çok konuştun diyor. Adam tarihi yurtmuş yani tarih ile ilgili her şeyi öğrenmiş. tarihle ilgili ne varsa gitmiş yerinde. Yani işte bir kadisiye savaşı nerede yapılmışsa gitmiş. Savaşın olduğu yerde o ilmi tahsil etmiş. İşte Viyana kuşatması nerede yapılmışsa gitmiş. Orada şey yapmış. El yazması'nın nüshalardan tarihi öğrenmiş. Bir şeyler anlatıyor. Adam altına yazmış. Hocam çok vıdı vıdı yapıyor. Ne söyledin anlaşılmıyor. Adam tefsir profesörü. Tefsiri ilmini yemiş, yutmuş, yalamış yani yani bu ilmin hakkını vermiş bir mesele anlatıyor. Ya diyor ama çok konuştun, hiçbir şey anlaşılmadı. Türkiye'de böyle değer bilinmez. Yani Türkiye'de hiçbir şeyin değeri bilinmez. Değerli olan, faziletli olan bir şeyin değeri bilinmez. İşte değeri bilinmeyen kitaplardan bir tanesi de budur. İmam Tahavi'nin Şerh-ı Me'anil Asar isimli kitabıdır. Arkadaşlar bu kitap yani tek geçeceğimiz kitaplardan bir tanesidir. Hanefi fıkhıdır.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 Burada yazıyor mu ki mesela tahavi müştehit bir imamdır diyor. İlim adamlarının tahavi ile ilgili sözleri. İbni Yunus demiş ki o şıkkı rivayet sağlam fakih aklı ve kendisi gibi birisini geride bırakmaksızın vefat eden birisidir. Kendi gibi birisini geride bırakmaksızın vefat etmiştir diyor. Ondan sonra bakalım ne var. Hicri 209 yılında doğmuş. Hicri 239 yani 3. Hicri 3. asır. Dayısı İmam Müzeniy'dir. İmam Şafii'nin öğrenciler arasındadır. Şafi'nin fıkhını en iyi bilen ve İmam Şafii'nin ilmini en iyi neşreden İmam Müzeniy'dir. Büyük bir ihtimalle onun bu kültürel birikiminin ilk kaynağı yetiştiği bu yuva olmalıdır. Müzeni'den fıkıh öğrenmiş ve Müzeni'nin Şafi'nin iliminden hareketle yazdığı El Muhtasar'ı ondan dinlemiştir. Dahavi bu kitap ile fıkıh öğrenen ilk kişidir. Müzeni'den hadis yazmış ve onun Şafi'den naklettiklerini birebir öğrenmiştir. Birebir öğrenmiştir. Evet. Daha sonra... Evet burada bir ifade var. Hafız Abdullah İbni Muhammed'i şöyle derken dinledim. Ben Muhammed bin Ahmet Eşşerudşi şöyle derken tahavyeye sordum. Niçin dayının mezhebine muhalefet edip de Ebu Hanife'nin mezhebini seçtin diye sordum. Yani birisi iman tahaviye geliyor. Senin dayın Şafi'ydi. Şafi'nin en gözlü öğrencisiydi. Sen onu terk ettin. Hanefi oldu. Niye böyle oldu? O da diyor ki ben dayımın da Ebu Hanife'nin kitaplarını uzun uzadıya incelediğini gördüm. Bundan dolayı ben de o mezhebe geçtim. Cevabını veriyor. Evet. Evet. Böyle bir şey işte. Hatta diyor ki daim beni görseydi diyor. Yeminin kefareti vermesi gerekirdi diyor. <gülüyor> Yemin kefareti vermesi gerekirdi diyor. Arkadaşlar bu kitap bir konuyu ele alıyor. Konuyu ele alır bakın. ben yani Mesela bakayım. Konuyla ilgili hadisleri getirir. Hadislerden çıkan sonuçları getirir. Yani hadislerle hanefi fıkhını öğrenmek istiyorsanız bu kitabı tek geçerim. Ee, dediğim gibi kitap tutmadı. Yani Türkiye'de değeri bilinmedi. Yani 400 liraya satılması gerekirse yayınevi 200 liraya kadar düştü. Hatta o dönem bu fırsat ele geçmez. Ben de birçok alayım diye çok aldım. Ee, biz de satamadık. Yani elimizde de duruyor. Ama çok değerli bir kitaptır bu. Bu kitabı yani kütüphanenizde bulunsun arkadaşlar. Şu an fiyatı kaç lira? Fiyatını yükselttiler mi? Şu an satılıyor mu? Satılmıyor mu? Bilmiyorum. Benim yayıneviyle pek alakam kalmadı. Ama Hadislerle fıkıh öğrenmek istiyorsanız 7 cilttir. Bunu mutlaka alın derim arkadaşlar. Bunu mutlaka alın derim. Hanefi fıkıhla ilgili. Hanefi fıkıhla ilgili dedim ya işe abartıyoruz. i̇lâ us -sünan. Eşref Ali Ettehanevi Zafer Ahmet El Osman Ettehanevi 10 cilt Misvak yayınlarından, Misvak Neşriyet'ten çıktı. 10 cilt olması lazım. Ben öyle hatırlıyorum. Belki de 12 cilttir. Tam bilemiyorum. Bu da ee, çok üst düzey bir kitaptır. Çok ilmi bir kitaptır. Meseleleri enine boyuna tartışan, isnat bakımından tartışan, yani fıkıh ilminde kendi kendisine fıkıh öğrenenden ziyade artık fıkıh ilminde ileri giden, ileri gidenler okuyacak bir kitaptır bu da. Evet. Tabi bu kitabı Risale yayınlarının İslam Fıkıh Ansiklopedisini Anlatmadan geçmek olmaz. Yani anlatmadan geçmek uygun olmazdı. Vehbe Zuhayli Türk okuyucunun tanıdığı birisi. tefsir Münür Münir diye de nesi var? Şey var değil mi? Tefsir var. Tercüme kuruluna bakın arkadaşlar. Ahmet Efe, Beşir Eriyar Soy, Fehmi Ulus, Abdurrahim Ural, Yunus Vehbi, Nurettin Yıldız, Te şeye bakın yani tercüme heyeti zaten yıldızlar kadrosu, imla ve metin tasvihi profesör doktor Musa Duman, profesör doktor Hayati Devli, yani imlasını yapanlar da profesörler, ilmi müşavir Mehmet Emin Sarac, yani fıkıh alanında Dediğim gibi şampiyonlar ligi. Yani bu kitabı bu hale bu hale vücuda getiren tercüme edip bu hale getirenler yani bu, bu kadar insanı bir araya getirip bir kitabı tekrar tercüme ettirmek mümkün değildir. Her bir meseleyi dört mesebe göre ele alıp tek tek inceleyen, delilleriyle inceleyen daha sonra da kendi tercihini koyan müthiş bir İslam fıkıhı ansiklopedisidir. Tabi bunlardan bir tanesinin olması yeterlidir dilerinizde. Yani Celal Yıldırım'ın kitabı varsa diğerlerine gerek yok. Tabi normal bir fıkıh öğrencisi için gerek yok. Ben de hepsi var bunların Arapçalar da var birçoğunun işte daha başka başka kitaplarda var çünkü ben araştırıyorum yani sadece Vehbe Zuhayli ile e, yetinmek olmaz tahkik ehli olmak istiyorsanız her bir meseleyi tek tek araştırmak istiyorsanız bunların hepsi elinizde bulunacak ve yine gerekli değeri gerekli kıymeti bulmayan Abdülkerim Zeydan hocanın kendisi usulü fıkıcıdır Kendisi usulün fıkıh olunca usulün fıkıh fıkıha yansınca mükemmel bir şey olmuş. Bu kitabın sıkıntılı tarafı ismi arkadaşlar kadın ve aile diye tercüme edilmiş. Yani Arapçası da bu şekilde kadın ve aile diye tercüme el mufassal fi ahkamil mer'eti vel beytil müslim. Müslümanın evi ve kadının ahkamıyla ilgili mufassal bir çalışma halbuki şey değildir. Kadın ve aileden yani kadından bahseden filan değil. Fıkhın bütün konuları olan bir kitaptır. Arkadaşlar öyle mükemmel bir kitaptır. Öyle mükemmel bir kitaptır ki yani meseleyi alır. Meseleyle ilgili dört mezhebin görüşlerini getirir. Ayetleri getirir. Hadisleri getirir. Ondan sonra Hangi mezhebin neler söylediğini getirir. İbni Hazm'ın görüşünü getirir. İbni Teymiye'nin görüşünü getirir. Şevkani'nin görüşünü getirir. Cumhur'un delilleri şöyledir der. Ee, İbni Hazm'ın delilleri şöyledir der. Uzun uzun meseleyi anlatır. Meseleyi anlattıktan sonra meseleyi anlattıktan sonra kendi tercihini koyar. Harika bir kitaptır bu da. Ee, bu da yani içlerinden bir tanesi elimde olsun derseniz ben hızlı hızlı söyleyeyim. Bakayım şöyle. Hocam yok bunların hepsi bana ağır gelir. Bize sırayla hangisi olsun derseniz bu olsun derim. Elinizde Celal Yıldırım'ın Hakem Bu olsa yeterli. Tamam mı? İkinci sırada hangisi olsun bu olsun. Kadın vaile olarak. Yani bu olmazsa bunu alın. İkisini birden alırsanız nurun hala nur olur. Ama bu ve bu ikisi mükemmel olur. Bu orta seviye, bu da üst seviye diyelim. Her ikisi de mükemmeldir. İkisi de olabilir. Bu ikisi olursa yeterli olur diye düşünüyorum. Evet, bunlar üst seviye. Biraz daha farklı bir şey. De, heh, şunu da tavsiye etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu da önemli. Burada iki kitap daha var. Birisi El-Muni, ı İbnu İbn-i El-Maktisi'nin Hanbeli Fıkhı'dır. Dört cilttir. Şu bizim camianın en çok sevdiği kitaplardan bir tanesidir. Ama çok şey değildir. Yani çok muhtasar olduğu için delillere pek yer vermemiştir. Dört cilt olarak bunu tavsiye ederim. Bunu okuduğunuz zaman çok ciddi anlamda bir malumat bilgisine sahip olursunuz. Bu ağır gelir diyenlere ise bunun iki ciltlik muhtasarı vardır. Hanbeli Fakı yazar Yasir bin Ahmet Necer eddimyati şeklinde Hanbeli fıkhını almış hadislerle Hadislerle meseleyi çok güzel özetlemiş. Bu ikisini de tavsiye ederim. Bu ikisini de tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Dedim ya ben bir seri, ben bir silsile oluşturmayacağım. Mümkün değil. Hangisini yapalım? Yani şunu okuyun, bunu okuyun isem bunların hepsini okumak bir 20 yıl alır. Siz kendiniz buradan bir silsile oluşturabilirsiniz. Kendiniz buradan bir silsile oluşturabilirsiniz. Yani bir defa en tepeye Üç hadis kitabını yazın. Umdetül Ahkam, Bülugül Meram ve El Munteqafi Akberil Mustafa. Bu üçünü yazın. Bu üçünü bitirdikten sonra, bu üçünü. Mesela sadece fıkhı suyu ne olabilir? Bunun arkasına fıkhı ekleyebilirsiniz. Bu bir seri olur. Bu fıkıh alanı size baya bir yol katettirir. Yani baya bir yol kat etmiş olursunuz bunu okumakla. Bu yeterli gelir. Mesela işte üç hadis kitabı sadece Celal-i hadisleri. Bu yeterli gelir. Böyle bir silsili oluşturabilirsiniz. Yani silsilenizi siz kendiniz oluşturacaksınız. Üç hadis kitabı sadece elmoni yeterli gelir. Yeterli gelir. Üç hadis kitabı sadece fıkı sünne yeterli gelir. Üç hadis kitabı sadece şu ikisi yeterli gelir. Ama bunların hepsi gerek yok. Hepsi ilk aşamada gerek yok arkadaşlar. İlk aşamada gerek yok. Veya mesela biraz daha uzun vadeli bir silsile yapalım dersek. Üç tane hadis kitabı Umdetul Ahikem, Bulugul Mehram El Munteqa. Arkasından Pratik İslam Fıkhı. Arkasından İslam Fıkhı. Arkasından El Muni. Bunu okuduğunuz zaman tam bir hanbeli olursunuz mesela. Tam bir hanbeli olursunuz. Böyle bir çalışma yapabilirsiniz. Arkadaşlar bir de size Dört tane daha kitap tavsiye edeceğim. Bunlar biraz farklı farklı. Bunlar biraz farklı farklı alanda. Dediğim gibi kendi silsilenizi kendiniz oluşturacaksınız. Yani her şeyi hocadan beklemeyeceksiniz. Kendiniz oluşturacaksınız yani. Tamam mı? Dört tane kitap. Onları da tanıtacağım ben size. Ve bu seriyi de kapatacağız. Önümüzdeki hafta kendi kendimize nasıl Arapça öğrenebiliriz. Güzel bir sunum hazırlıyorum ben size. Çok farklı bir şey olacak. Onu mutlaka kaçırmayın. Salı günleri değil mi? Salı günleri önümüzdeki hafta salı. Yani bugün ayın 7'si mi? 7'si mi? 6'sı mı? 13'ünde 14'ünde ayın kaçı ben bilmiyorum. Haziran 13'ünde 14'ünde yayınlanacak. 6'sıysa salı günü 7'si 14 Haziran olabilir. Neyse e, Arapça kendi kendine nasıl Arapça öğrenebilir? Onu şey yapacağım ben onu anlatacağım. E şimdi burada siz kendi silsilenizi kendiniz oluştur. Ya da şunu da yapabilirsiniz. Yani bu dersi dinledikten sonra kendiniz bir silsile oluşturup bizim WhatsApp hattımıza. WhatsApp hattımız zaten Devamlı arkadaşlar videonun içerisinde var. Yine şeyde açıklamalar kısmında da var. Whatsapp hattımızdan. Hocam ben fıkıh öğrenmek istiyorum. Şöyle bir seri oluşturdum. Şöyle bir silsili oluşturdum. Sizce uygun mu derseniz ben size yardımcı olurum. Dört tane kitap tanıtacağım. Bunlardan bir tanesi Zadül Mead. Siyer'de de tanıttık. Burada da tanıtıyoruz. Zadül Mead Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her şeyini her detayını eline ele almış. Her mesele var. İlk ciltte. Resulullah'ın örnek insan beşeri tavırlarından itibaren namazdan başlamış abdest alışığı. Bunu okuyabilirsiniz. Bunun ahkam kısmını okuyabilirsiniz. Hadislerle meseleyi izah etmiş. İşte mesela böyle bir seri oluşturabilirsiniz. E, basit. Olabildiğince basit öğrenmek istiyorum hocam ben. Tamam. Üç tane hadis kitabı. Onu tek geçeceğiz zaten. O kesin olacak. Umdetül ahkam, bulugul meram, el müntaka. Bu 3 olacak. Arkasından zâdül müadığı buraya ekleyebilirsiniz. Şimdi size bambaşka bir kitap tavsiye edeceğim. Bunu almayın. Okumanıza da gerek yok ama bu kitabı ben tavsiye etmem gerekiyor. İbn-i Rüştün Bidayetül Müştehid. Nedir bu? Bu kitap şudur arkadaşlar. Mezhepleri ihtilaf etmişler. Mezheplerin ihtilaf ettiği hususlarda ihtilaf veçilerini anlatan bir kitap. Mesela Cumhur ulemaya göre kadına dokunmak abdesti bozmaz. Şafi'lere göre kadına dokunmak abdesti bozar. Dokunmadan dokunmaya göre de değişiyor. İşte kimisi şehvetle dokunursa bozulur diyor. Kimisi şehvetsiz neyse. Buradaki ihtilafların kaynağı nedir? Hadis midir? Hadisi yanlış anlamak mıdır? Ayetin hükmünden bir sonuca gitmek midir? Yani ihtilafların sebeplerini anlatıyor bu kitap. Bu kitabı fıkı öğrenmek için almayın. Birinci mesele diyor. Gusülde Müştehitler kişi abdest alırken azalar nasıl zorunda zorundaysa kusul alırken de bütün derisini ovmak gerekir mi gerekmez mi diye ihtilaf etmişler. Müştehitlerin çoğunu bunu gerekli görmemiş ve deri üzerine yalnızca suyu akıtmayı kafi görmüş. İmam Malik ile tabirlerin çoğu ise şafilerden de yalnız müzeni yani tahvinin dayısı bunu kafi görmemiş. Eğer kişinin derisinde ovmadığı bir yer kalmış ise tamamlanmamıştır demişler. Bu ihtilafın sebebi. İhtirafın sebeplerini anlatıyor. Alimler niçin ihtiraf ettiler? Bu kitabı da burada tanıtmak istedim. Yoksa alıp da okumanız gerekli olan bir kitap değil. Tabi herkesin değil. Yani bu işin şeyleri olursa bu işin uzmanları tabii ki okuması gerekir. Bunlardan bir tanesi de arkadaşlar hanımlara özel fıkıh kitabı fıkıh sünne. Ebu Malik El Mısri. Bunun yakında tüm fıkıh kitabı da çıkacak. Beka çıkacak. O da harika bir kitap. Onu biliyorum ben. Arapçası'nı biliyorum ama Türkçesi yakında çıkacak. Hanımlar bu kitapla alıp bu kitapla amel edebilirler. Yani hanımlar birçok şeyi soruyorlar. Şöyle midir, bu mühenele midir diye. Bu kitabı alın. Bu kitapla her türlü konu var. Bu kitap çok güzel bir kitap. Onu da tanıtmak istedim size. Ve bu kitapta mutlaka tanıtılsın. Öksüz kalmasın. Bu kitap tanıtılması gereken bir kitap. Namaz fetvalar. Namazda yapılan hatalarla ilgili i̇bn Temi'ye sorulan ve i̇bn Temi'nin cevap verdiği onlarca mesele var. Vitr namazının kılınışı. Vitr'den sonra iki reket namaz kılmak. Delilleriyle izah edilmiş. delillerle izah edilmiş. Harika bir çalışma. Bunu da tavsiye ederim arkadaşlar. Peki. Fıkıh alanında da diyeceğimiz bu kadar. Önümüzdeki hafta Arapçayı anlatacağız. Kendi kendimize nasıl Arapça öğrenebiliriz? Onunla ilgili bir sunum yapacağız ve bu silsileyi, bu seriyi tamamlayacağız. Ayda bir veya 45 günde bir bu serinin devamında bazı önemli kitaplar size sunacağız. Bazı önemli çalışmalar size sunacağız. Kur'an mealler üzerine duracağız. İşte bazı değerli hadis kitaplarının işte İbni Hacer'in, Fethül Barisi gibi İmam Nevevi'nin Müslim Şerhi gibi bazı güzel hadis kitaplarını da tanıtacağız ama böyle haftalık silsile değil ayda bir 45 günde bir olacak. Önümüzdeki hafta Arapça. Bunu mutlaka Arapça çalışanlar, klasik usulle değil kendi kendine evde Arapça öğrenmek isteyenler o derse kaçırmasınlar diyoruz. Peki hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Bizlere dua edin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ve ahiru da'vana enil hamdüller Rabbil alemin.